Yahudi ve Hristiyan portresi ve onlara tabi olanlar Emre Hacer Hamd Allah'a, salat Rasulüne olsun. Allah'ın selamı, hidayeti, yardımı ve rahmeti, tevhid ehlini kuşatsın. Yeni yılın gelmesi bana ehli kitabı ve Hristiyanların yılbaşı kutlamalarını hatırlattı. Kulaklarımda mutlu yıllar sözünü yankılattırdı. İnsanlar yılbaşını, o senenin mutlu ve huzur içinde geçmesi için kutluyorlar. Yahudi ve Hristiyanların ve onlara tabi olanların olduğu yerde, mutluluk ve huzur temenni edilmesi şaşılacak bir durum. Allah'ın haber verdiği üzere, yeryüzünde fesat çıkaran bir toplumun bayramını kutlamak, nasıl mutluluk getirecek, doğrusu onu da anlamış değilim. Naslarda Allah ve Resulü,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 ya Resulallah, bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı diye sorar. Peygamberimiz başka kim olabilir ki diye buyurur. Bir taraftan da İslam, ehli kitabı dost edinmeyin buyruğuyla da bizleri onlardan uzak tutmaya çalışmış ve sakındırmıştır. Bu hatırlatmalara rağmen toplumumuzun Yahudi ve Hristiyanlara tabi olduklarını, onları her yerde taklit ettiklerini görmekteyiz. Nasıl mı? Bunu fehmedebilmek için ehli kitabı Kur'an ve sünnet ışığında tanımalı ve toplumumuzla kıyas etmeliyiz. Siyerde ve Kur'an'da bahsi geçen bu kavmi kısaca tanımaya ve kendi vakamızla mukayese etmeye çalışalım. İslam itikadına Düşmandırlar Düşman aynı düşman. Kafirin portresi hiç değişmedi peygamberler döneminden bu yana yıllardır aynı şemayı gördü Müslümanlar. Bir tarafta İslam için mücadele edenler, diğer taraftan da küfrün destekçiliğini yapanlar. İslam toplumu tek vücut olup Rablerine güvenip dayanarak yürürken kafirler güruhu her gün çoğalarak bozuk dayanaklarıyla amansız mücadelesini fevç fevç sürdürdü. Kur'an'ın deyimiyle İlim kendilerine tebliğ edilmesine rağmen hasetleri, Yahudi ve Hristiyanları Müslümanlara düşman kıldı. O kadar ki peygamberlere dahi bu düşmanlıklarını çekinmeden ilan ettiler. İşte bu topluluk İslam'a ebedi kin besleyen taifedir. Müslümanları yeryüzünden silme arzusunu kalplerine daima aşılayanlardır. İçlerindeki kin ve nefretleri tezahür etmiş, her tarafta Müslümanları karalamakta veya zulümler etmektedirler. Aslında bu düşmanlıkları nedendir diye sorumluluyor. Bugün Yahudi ve Hristiyanların savaşlarının sebepleri saptırılmış, arka perdesi hiç gösterilmemiştir. Müslümanlara bu savaşın sebebi olarak toprak, petrol, yeraltı kaynakları, özgürlük, bağımsızlık ve benzeri şeyler gösterildi. Ki onların mücadelelerini de, bu dünya metaına doğru çekebilsinler. Dine, itikadlarına olan bağlılıklarını iptal edip, vatan toprağına, yeraltı zenginliklerine ve bağımsız bir şekilde yaşamak için savaş versinler. Öyle de olmadınız zaten. Artık savaşanlar hür olmak, vatanını korumak, yeraltı kaynaklarını kaybetmemek için savaşıyor. İslam dinini, itikadını korumak için savaşmak tarihe karıştı tamamen unutuldu artık. Bakın etrafınıza. Savaşanlar niçin savaşmakta? Müslümanları ve İslam için savaşanları bundan tenzih ederiz. Yahudi ve Hristiyanlar tuzak kurmadan, domuz eti yemeden yaşayamazlar. İnsanı imansız hale getirip ölümünü murdar yapmadan bırakmazlar. İnsanlara, Müslümanlara olan savaşlarının gerekçelerini Dünyalık gösterince, onlar da savaşlarını dünyalıklarını korumak için sürdürdü. Ama Yahudi ve Hristiyanların savaşmalarının asıl sebebi bu değil. Tamamen İslam itikadıdır. Yaptıkları mücadeleler, Müslümanların itikadını bozmak, tahrif etmek veya iptal etmek içindir. İslam ümmetiyle düşmanlarının arasındaki savaş, her şeyden önce akide savaşıdır. Nitekim Allah Sübhanehu ve Teala ehli kitabın bu portresini şöylece ortaya koymuştur. Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine besbelli olmuşken ruhlarında yerleşmiş olan kıskançlıklarından dolayı, sizi imanınızdan sonra kafirler olarak geriye döndürmeyi çok isterler. Bakara 109 Onlar kendileri gibi sizin de kafir olup böylece birbirinize Eşit olmanızı arzu ederler. Nisa 89 Görüldüğü üzere Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlara olan düşmanlıkları İslam inancından dolayıdır. İlk başta tevhid ehlini akidevi planda yenmeye çalışmışlardır. Çünkü uzun deneyimlerden sonra anlamışlar ki akidesine bağlı kaldığı sürece bu ümmeti yenmeye imkan yoktur. Fakat bunu Müslümanlara veya avam halka fark ettirmeden kin, nefret ve savaşlarının sebeplerini hep farklı mecralara kaydırmışlardır. Konuyu bizim toplumumuz üzerinden mukayese edersek, ehli kitap gibi özellikle aristokrat kesimin İslam'a düşman olduğu görülecektir. Devletin bu düşmanlığı, Yahudi ve Hristiyanları dost edindikten sonra başlamıştır. Çünkü ehli kitap dinlerini ve inançlarının kurallarını kabul etmeyen kişilerden razı olmazlar ve onu dost edinmezler. Ortada bir dostluk varsa, bu ehli kitabın karşı taraftan razı olduğunun göstergesidir. İspatlanmış bu gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilir. Yahudi ve Hristiyanlar, dinlerine uymadığınız sürece, sizden asla razı olmazlar. Bakara 120 Bugün vakamızın krallığını yapanların, İslam'a düşman olduklarının birçok alameti vardır. Kur'an'ı anayasa olarak kabul etmeyip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürürlüğe geçirmemeleri, dinimizde var olan hükümleri değiştirmek veya olmayan hükmü getirmek gibi, İslam'a düşmanlıklarını gösteren birçok misal mevcuttur. İslam'ın hak din olduğunu bilirler. Ehli kitabın İslam itikadına karşı sürdürdüğü bu mücadele, Körü körüne olan bir mücadele değildir. Temeli bilgiye dayalıdır. Onlar, İslam'ın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hak olduğunu çok iyi biliyorlardı. Allah, Sübhanehu ve Teâlâ onları şöyle tanıtır. Onlar, peygamberlerini, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Fakat yine de tabi olmazlar. Bakara 146 Kendilerine kitap verdiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar, Kur'an'ın Rabbinin katından indirildiğini kesinlikle biliyorlar. Enam 114 Yahudi ve Hristiyanların en bariz özelliklerinden biri de, İslam'ın doğru inanç sistemi olduğunu bilmeleridir. Kur'an ve sünnet ile kaim olan İslam, doğru bir dinse sorgulamadan, yorum yapmadan kabul edilmesi gerekmez mi? Peki ehli kitap, neden Müslümanların itikadını kabul etmeyip düşmanlık besliyor? Doğru dinin İslam olduğunu bilmelerine rağmen neden hırs yapıp Müslümanlarla savaşıyor? Ehli kitabın İslam'ı kabul etmemelerinin sebebi onları helak eden sorgulamaları ve kıskançlıklarıdır. Sorgulamaları "Peygamber neden Arap kabilesinden seçilmiş? Bizim kabimizden seçilmemiştir." şeklinde tezahür etmiştir. Peygamberimizin sizden önceki kavimler çok sorgulamalarından helak olmuştur hadisi Yahudi ve Hristiyanları çağrıştırmaktadır. Kıskançlıkları onları inançlarında delalete düşürdü. Yataklarını cehennem yatağı yaptı. Kendilerine ilim geldikten sonra ihtilafa düşürüp doğrulardan yüz çevirdi. O kıskançlıkları onları eşref'ten esvele götürdü.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 Aralarındaki kıskançlıklarından dolayı anlaşmazlığa düştüler. Ali İmran 82 Bu başlıkta anlatılanları bizim toplumumuzun üzerinde düşündüğümüz zaman aynı tablo karşımıza çıkmaktadır. Yahudi ve Hristiyanlar da İslam'ın hak olduğunu bilmekteydi. Bizim toplumumuz da bunun hak olduğunu bilmekte. Hatta bu sebepten kendilerini İslam'a nispet etmekteler. Fakat ehli kitap, misali bununla amel etmemektedirler. Burada sizlere kendisiyle konuştuğum bir amcayı örnek vermek istiyorum. Bu amca ile bir diyaloğumda İslam'ın bizden istediği tevhidi ve onu bozan unsurları konuşmuştum. Sözde ben bu amcaya bilmediği için tebliğ yapmaya, konuyu örneklendirmeye çalışıyorum. Birden amca benim anlattığım konulara örnek vermeye ve desteklemeye başladı. Şaşırdım. Dışarıdan bakan biri, anlattığı meselede ile müttefik ve aynı itikadı paylaştığımız zanneder. Fakat amca, ne benim anlattıklarımla, ne kendisinin örnek verdiği noktalarla amel ediyor. Amelsiz söylem ve amelsiz bilgi. İşte bizim toplumumuz, işte ehli kitap. Arada bir fark yok. İnsanlık Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmuş durumda. Rabbim, tevhid ehlini, aynı konuma düşürmesin. Allahümme amin. İslama ve Müslümanlara münafıklık yaparlar. Aldatmak, kandırmak ve iki yüzlülük. Kabul etmediği halde kabul etmiş gibi takınmak ve olmadığı gibi görünmek. Bunlar Yahudi ve Hristiyanların iskeletini oluşturan vasıflardır. Münafık karaktere sahip olmak, ehli kitabın Müslümanlara karşı kullandığı Savaş taktiklerinden bir tanesidir. Ayrı bir cephe oluşturmadan, Düşmanın karargahında onlardanmış gibi görünerek, Onları mağlup etmeye çalışmak, Korkaklığın bir alametidir. Bitmek bilmeyen korkuları ehli kitaba, Münafıklık taktiğini ortaya koydurdu. Ne zaman Müslümanlarla karşılaşsalar, Kendilerini İslam'a nispet ettiler. Ne zaman da kafirlerle karşılaşsalar, Biz, İslam'dan beriyiz, sizin dininizdeyiz. Biz Müslümanları kandırıyoruz dediler. Allah Sübhanehu ve Ta'ala bununla alakalı şöyle buyurur. Kitap ehlinden bir zümre dedi ki, İman edenlere indirilene gündüzün, erken saatlerinde iman edin. Akşamleyinde inkar edin, olur ki dönerler. Ali İmran 72 Onlar ikisi arasında bocalayan, Kararsız kimselerdir. Ne bunlara ne de onlara taraf olurlar. Allah'ın şaşırttığı kimseye sen asla yol bulamazsın. Ehli kitabı tanımak için yıllardır gözlem yapmaya gerek yok. Ayet-i kerime doğrudan vasıflarını zikretmiştir. Allah'ın haber verdiği bu vasfı bugün medyadan da görmekteyiz. Bir ara Obama'nın Yahudi olmasına rağmen, Aslanın Müslümanlığa dayandığı konusu medyada gündem edilmişti. Hakeza dinler arası diyalogla Yahudi ve Hristiyanların da din kardeşimiz olduğu ılıman İslamcılar tarafından söylenmektedir. Ama aynı zamanda her iki tayfe de her tarafta Müslümanlara ve İslam'a olan düşmanlıklarını ilan ediyorlar. Bizler bugün Ehli Kitab'ın bu münafık vasıflarına ve tuzaklarına şahitlik etmekteyiz. Yahudi ve Hristiyanları bu kötü ameli yapmaya iten sebep nedir? Bu başlıkta bilinmesi gereken mesele bu olmalıdır. Bunun sebebini i̇bn Kesir, Al-İmran suresinin tefsirinde şöyle açıklar. Bu sözleri söyleyenler Yahudi alimleriydiler. Sabahleyin İslam'a girelim, akşamleyin de irtidat edip dinimize dönelim. Bize sorulduğunda İslam'ı kabul ettikten sonra kitabımıza baktık, birbirimizle istişare ettik, dinimizin daha hak olduğunu, Muhammed'in dininin batıl olduğunu ve Tevrat'ta yazılı olan son peygamberin özelliklerini onda bulamadığımızı gördük diyelim diye kendi aralarında anlaşmışlardı. Bu suretle zihinleri karıştırıp birçok kimseyi tereddüde düşürmek istemişlerdi. Ayet-i Kerime bunun üzerine inmiştir. Yahudi ve Hristiyanların bu vasfı bizim vatandaşımıza da sirayet etmiş durumda. Türk toplumunun ehli kitaba benzediği en tehlikeli karakter, münafık karakteridir. Yediden yetmişe bu karakter vakamızda gözler önündedir. Bu kişilerin yönettiği toplumdan da farklı bir özellik beklenemez elbette. Dinini bu devletin suladığı halk, münafık bataklığında yüzüyor. Bayram günü bayram namazı kılıyor, oruç ayında oruç tutuyor, Yılbaşı geldiğinde Noel babanın bayramını kutluyor, içki içiyor, zinasını yapıyor, oy gününde hükmü Allah'tan başkasına veriyor. Kendisine sorsan İslam'dandır. Kardeşim, biraz ondan, biraz bundan, bu nasıl Müslümanlık? Cevabı belli. Orasını sorma, karıştırma. Çünkü sorulsa münafık oldukları ortaya çıkacaktır. İnne lillahi ve inne ileyhi raciyun. Mağdub ve dalalet ehlidirler. Mağdub, gazap edilmiş, dalalet ise sapıklık içinde olmak manalarına gelir. Allah'ın kullarına verdiği cezalar arasında, madup ve dalalet cezalarını da yer aldığı hepimizin malumudur. İşte bu iki cezada Yahudi ve Hristiyanların üzerinde gerçekleşmiştir. Kur'an'da Fatiha suresinde Allah Sübhanehu ve Teala bu kaimin özelliklerini Şöyle zikreder: Rabbim beni dost doğru yola, kendisine nimet verilmişlerin yoluna ilet. Gazap edilmiş ve daralet içinde olanların yoluna iletme. Fatiha 6 ila 7. ayetler. Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah yukarıdaki ayete geçen mağdub ve daralet kelimelerini tefsir ederken şunları söyler. Ayette geçen Lafzından kastedilen Yahudiler, lafzından da kastedilen de Hristiyanlardır. Kur'an kıssalarında en çok zikredilen kavim Yahudi ve Hristiyanlardır. Allah Kur'an'da onların helak edilişlerinden detaylı bir şekilde bahsetmiştir. Onları helak eden nokta çok korkutucu ve tüyler ürperticidir. Hristiyanlar bilgisizce amel etmelerinden, Yahudiler ise bilip Amel etmemelerinden helak olmuşlar, felah bulamamışlardır. İki tehlikeli nokta, bilip amel etmemek ve bilmeden amel etmek. Birini mağdup, diğer fırkayı da dalalet ehli kılmıştır. Bizim vatandaşlarda da aynı vasıf söz konusudur. Gazap edilmiş ve dalalet tehlinden Rabbimize sığınır, bu toplumada gazap gelmeden hicret etmeyi nasip etmesini Rabbimden temenni ederim. Hayırdan uzak, fitne ve fesat üreten cemiyettir. Fitne ve fesat Müslümanlar için en tehlikeli virüstür. Bu iki şeyden uzaklaşmamız ve onlara karşı savaşmamız Allah Sübhanehu ve Ta'ala tarafından istenmiştir. Fitne kavramı birçok alim tarafından şirk olarak tefsir edilmektedir. Fesat ise doğruların yanlış, yanlışların doğru olarak bilinmesidir. Fitne ve fesat kavramlarının kendilerinde toplandığı grup ehli kitaptır. Bakıldığında bu iki nokta hayatlarının neredeyse %99'una sirayet etmiş, etrafında bulunanlara da bu hastalığı bulaştırmışlardır. Zaten Kur'an'daki kıssalara bakıldığında bu kavmi helak eden nedenlerin bir tanesi de budur. Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanların imanlarını zayıflatmak için Onların ortamlarına fitne ve fesadı sokmaya çalışırlar. Çünkü onlar İslam üzere olanlar için hiçbir zaman hayır dilemezler. Nerede bir şik ve fesat varsa onları Müslümanların önüne set olarak koyarlar. Rabbimiz şöyle buyurur. Müşrikler ve ehli kitaptan kafirler size hiçbir hayrın indirilmesini istemezler. Bakara 105 Fitne ve fesat üreten kavim dost edinildiğinde, ve onlara tabi olunduğunda elbette o ortamda üreyen şey yine fitne ve fesat olacaktır. Allah şöyle buyurur. Kâfirler birbirinin dostudurlar. Eğer siz onlara dost edinirseniz yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat olur. Enfal 73 Kendi vakamız üzerinde yorum yaparsak, fesat ve fitneyi bu toplumda da görmek mümkündür demek herhalde yanlış olmaz. Çünkü Türk toplumu, ehli kitabı dost edinmiş, bununla da yetinmeyip onları her alanda taklit etmektedirler. Çok uzağa değil, etrafınıza baksanız, gördüğünüz televizyon dizileri, internette chatleşme, komşularınızın açık olması, küfürlü konuşan insanların varlığı buna benzer birçok ahlaksızlık ve fitne söz konusudur. Bunlarla beraber bir de her sene kutlanan yılbaşı, Noel Baba'nın bayramı var. Bu yılda aynı cürümler, fesatlar gövde gösterisi yapacak. İçilen işkilerin, yapılan fuhuşların, Allah'a karşı işlenen isyanların haddi hesabı olmayacak. İşte bu fitne ve fesatların hepsi Yahudi ve Hristiyanları dost edinmenin eseri ve ürünüdür. Ne olursa olsun Türkiye Noel'i baba kabul edip Yahudi ve Hristiyanların tabiinleri olsalar da biz başında hediye getiren Noel babanın değil, Miraç'tan namaz getiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ve tabi'inleriyiz. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Selam ve dua ile bu yazı Tevhid Dergisi'nin 12. sayısında yayınlanmıştır.